Değerlendirsek onu konuşsak diye düşünüyorum Ya Dinle Elhamdülillah Müslümanız Elhamdülillah Elhamdülillah Müslümanız e, Dinle ilişkimiz var e, Bu ilişkinin Hani niteliği ne olmalı Derinliği Yüzeyselliği Ne olmalı Resulullah Efendimizin Mesela. Sallallahu aleyhi ve sellemin Hani din nasihattır ifadeleri bizim bildiğimiz nasihat biçiminde değil de ya da o biçimi de ihtiva edecek şekilde din samimiyettir diye de tercüme ediliyor yani herhalde aslında da dinle ilişkinin samimi gönülden, yürekten içten bir ilişki olması lazım bunu ayet-i kerimeler var bu çerçevede hani kendi içimize de bakmak, e, İslam'la ilişkimizi doğru zemine oturtmak, eğer e, içimizde bir takım eksiklikler varsa onları tamamlamak e, gibi bir e, hassasiyetle bu konuyu bir tahlil etsek diye düşünüyorum. İnşallah. Söz sizin buyurunuz. İnşallah. Din samimiyettir e, sözü herhangi bir hadis-i şerif olmasa da doğru bir şey yani. Evet. Din samimiyettir. Dindar da samimidir. Evet. Çünkü samimi kelimesi şu din nasihattir hadisinin yerine tercüme edilmiş olarak kondu. Diyanet Başkanlığı bu hadis-i şerifi edinü ed en nasiha", din evet. nasihattir hadisini e, tercüme ederken din e, samimiyettir diye tercüme, tercüme etti. etti bir dönemde otur, program yaptı otur, bu oturmuş bir tercüme oldu evet. yani çok güzel isabetli bir tercüme oldu çünkü o hadisi şerifte din nasihattir kime ya Resulallah nasihattir sorulduğunda e, cevap veriyor Efendimiz Allah'a karşı peygambere karşı Müslümanların liderine Müslümanların e, umumuna karşı nasihattir buyuruyor ee, nasihat kelimesi Türkçeye böyle tam oturamıyor bir türlü. Evet. Yani nasihat Allah'a nasıl, nasihat, nasıl edeceğiz? nasihat edeceğiz De ee. Diyarette o hadis-i şerifi tercüme edenler çok güzel oturtmuşlar yani samimiyettir. Allah'a karşı samimi ol, peygambere karşı samimi ol, Müslümanların umumumuna karşı ikiyüzlülük yapma samimi ol gibi bir tercüme çok güzel oturuyor. Allah razı olsun. Kim böyle bir gayret gösterdiyse Burada din samimiyettir'den biz biraz daha geniş perspektiften herhalde bakıyoruz. Evet. Yani iki yüzlü olmadan, Hı -hı. sağa sola yalpalanmadan. Samimi dindarlık. olmayan boyutlar ne olur? Belki ne onu da e, tahlil etmek lazım. Mesela bunu biz e, dindarlık ihlasla olur. Evet. E, mesela riya karışmamış dindarlık olur diye de tercüme edebiliriz. Evet. E, dindarlık samimiyettir den şunu da anlayabiliriz yani zora gelince kaçmadığın dindarlık olsun evet e, dindarlık samimiyettir derken din içinde bir ayırım yapma sakın yani e, namazda titizsin zekat vermeye geldi mi sadaka vermeye geldi mi kayboluyorsun hayır samimi ol yani 24 saat samimi ol bütün kulluk alanlarında samimi ol diye de anlayabiliriz biz bu cümleyi. Her Aslında biraz de deminden beri saydığınız bu samimi olmayan davranışları biraz açmak lazım Açacağız. zannediyorum e mesela ne diyeceğiz? Medine'de münafıklar samimi değildiler. Evet. Niye? Öğle namazına geliyorlardı, sabah namazına gelmiyorlardı uykuları bölünmesin diye. Almaya geldi mi dindar görünüyorlardı, vermeye geldi mi dindarlıkları samimi değildiler. Evet. Deildiler. Mesela samimiyet meselesi başkasının üzerinde dini uygularken Allah'ın dini uygulanacak diyorsun kendine geldi mi uygulamıyorsun evet. gibi yani mümin la ilahe illallah derken Allah'tan başka bütün olabilecek ihtimal kullanılabilecek Allah yerine oturacak oturtulmak istenecek ...ilahları reddetmiş birisidir. Evet, la ilahe... La ilah ederken hiçbir ilah yok. Evet. Olamaz. Diyen insan... ...zevkini ilahlaştıramaz. Bu bir samiyetsizliktir. Evet. Güzel. Maddi hırslarını... E, ...ilahlaştıramaz. Bu bir samiyetsizliktir. Mesela yaygın bir örnek olsun diye kullanalım. Biz Allah adına... ...nikah kıyıp... Ailemizi şeytana teslim edersek samimiyetsizlik olur bu. Evet. Yani nikah kıyıyorsun Allah'ın adına kıyıda yani Nikahta samimiyet. Nikahta samimiyet devreye. Nedir bu samimiyet? Çilesine katlanmak. Hemen feveran edip e, yani nikahı batırmaya çalışmamak. E, i̇yi olan şeyleri de görmeyi becerebilmek. Yani çok başlık açılabilir bu konuda. Evet, evet. Ama her halükarda samimi dindar, samimi mümin, yağmurlu havada da samimidir, güneşli havada da samimidir güzel, güzel. der gibi. Yani parası varken de zorlukta samimidir. da samimidir, darlıkta da samimidir. Her, her alanda, yani zengin bir arkadaşı olduğunda ona gösterdiği güler yüzde, gariban bir arkadaşına gösterdiği güler yüzün farkı yoktur. Samimidir çünkü. Nerede? Samim? Kardeşlikte samimi. Çok ilginç örnekler veriyorsun, hocam. Bunlar hayat, aslında da önemli din, bence. Din hayat, evet. Din hayat. Yani namazda e, İhlaslı ol, hoşluğu içinde ol, namazda dünyalık bir şey konuşturma diyoruz, değil mi? Niye namazda Allahu Teala'nın huzurundasın? E, müminle kardeş olmamı da Allah emretti. Evet. Kardeşliğin çilesine katlanmamı da Allah emretti. Haklı olduğun halde bir kavga'yı sürdürme cennette beraber olalım diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben haklıyım kavgada dediğin halde ama uzatma sen kavgayı diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annem meşhur hadisi nasıl evet. bir kavgada tartışmada haklı olduğu halde vazgeçen kıyamet günü cennetin ortasında beraberiz buyuruyor cennetin evet. ortasına kadar hoş bir şey e bu bir samimiyet işte kavga ederken de samimiyet e çocuk büyütürken samimiyet e ticaret yaparken samimiyet yani nerede mümin olarak bulunuyorsam o mümin görüntüm bulanık olmamalı benim. Bulanık olmamalı. Bulanık mümin görüntüsü samimiyeti kaçırmaktır. En çarpıcı örneği dünyada tek de kalsam hiç başka bir Allah'ın kulu araç kullanmıyor ben kırmızı ışıkta dururum. Evet. Niye? Madem bu insanlığın ittifakıdır kırmızı ışıkta durmak lazım. Oradan insan geçmiyor, araba geçmiyor. Melek geçiyordur neyime gerek deyip evet. dururum. Bu bir samimiyettir. Evet. Samimiyettir. Mümin yalan konuşmaz. Niye yalan konuşmaz? Çünkü yalan samimiyeti bölen bir hastalıktır. Karşıdakinin güvenini yani biz, istismar ediyorsun. Biz noterin mühüründen daha güçlü mühürlenmiş ağızlar kullanıyoruz. Çok güzel. Allah diyor bizim ağzımız. Evet. Bizim ağzımız mühürlüdür Onu Allah yalan konuşmaz diye mühürlemiştir Herhangi bir şekilde O mühürü bozduğumda Fekki mühür mü deniyor evet. fe, fe, Fekki mühür bir cinayet evet. Yani bu bir cinayet çözmek, evet. ee, Mümin bir insan Zulmedilen yerde Mazlumun yanındadır Allah Teala yoksa hesabını soruyor Ben zulmetmiyorum diyemiyorsun Neden Senin dindarlığında samimiyet varsa İlke olarak zulme karşısın sen zaten. Şuna bakmak lazım mı hocam? Yani samimiyet noksanlığı veya samimiyetsizlik nereden kaynaklanır? Ya da samimiyetsizlik nereden kaynaklanırdan önce mesela Allahu Teala'ya imanda samimiyetsizliği olabilir mi müminin? Evet. O olur? nasıl bir şey olur? Olur. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Pfiki alaya yükselip vefat edince irtidat etti Araplar. Hmm, evet. Samimi değillerdi imanlarında. İmanlarında samimi değiller. Yani sosyal bir iman yapmışlardı. Hmm. Herkes gidiyor Medine'de yeni peygambere iman ediyor. İçlerine evet. sinmemiş bir şekilde onlarda iman ettiler. Sonra ne dediler? Ya gerçek bir peygamber olsa ölür müydü? Bu dediler vazgeçtiler. Evet. Samimi değillerdi imanlarında allah Teala Kur'an'da onlar için ne buyuruyor? İçinize yerleşmemiş bir iman bu evet, sizin. Evet. Yüzeysel kaldı imanların. Evet. Ebu Bekir radıyallahu niye sabit kaldı? İmanı samimiydi çünkü 23 yıl test edilmiş bir imandı. Hiçbir yalpalaması, bir saniye tereddüdü bile olmadı. Onun için Allah'a karşı imanda samimiyet söz konusu. Namazda bir samimiyet söz konusu. E mesela ashab-ı kiramı. Allah onlardan razı olsun. Sevmek zorundayız. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinini onlara emanet etti. Onları sevmeyen sevmediği birinden din almış olur. Dolayısıyla sahabe sevgisinde samimi olmak zorundayız. Selman bizim Türk ırkına yakın. Onun için Selman'ı seviyorumdan değil. Evet. Kureyşlidir değildir. Suhebi Rumi Rumdur diye değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı... ...samimi isek... ...onun sevdiklerine karşı da... ...samimiyetimiz gerekiyor. Ne buyuruyor mesela aleyhisselam efendimiz? Beni seven Ali'yi de sevecek diyor. Evet. E başka türlüsü olmaz ki bunun. Nasıl Ali'yi sevmez bir Müslüman? Hazreti Ali'yi evet. Na, nasıl sevmezsin sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ali ben ben Ali'nin mevlasıyım diyor. Evet. Yani Ali'nin dostu benim diyor. E dolayısıyla mecbursun sevmeye. Ama... Hatır belasına seversen bu bir samimiyetsizliktir işte. Ve burada bir çizgi açmamız lazım. Şimdi biz bunu konuşurken çok ürktüğüm konulardan biri üstadım. Konuşurken ben kanunların filan maddesine takılır mıyım acaba diye emin olun ondan önce bu sözümü birisi alır öbür Müslümana kafir der mi diye korkuyorum. Evet samimiyetsiz Çünkü, diye suçlar mı diye. Yani... Yok şimdi samimiyetsizlik diyoruz ya biz. Evet. Bu samimiyetsizlik kafirlik anlamında değil, değil ama evet. değil. Bu bir iman derecesi bu. Evet. Ebu Vekir radıyallahu anh'ın samimiyeti yüzdü yüz üzerinden. Evet. Belki rakam yüz yirmi idi bile yani. Evet. E, ölçülecek bir rakamı yoktu. E, Filans abinin de doksan dokuzdu mesela. Bilmiyoruz evet. ne kadar Allah biliyor. Bizimki de inşallah erlinin üstündedir i̇nşallah. samimiyetimiz diye dua Sınıfı ediyoruz. Sınıfı geçeriz inşallah. Ama bu bir gavurluk, Müslümanlık kabaca diyelim testi değil. Biz neyi konuşuyoruz? Hız testimizi konuşuyoruz. Samimiyetimizi konuşurken mesela filanca Müslüman samimi değil. Gavur manasına diyemeyiz buna. Bunu imanda da. Böyle mi bakmak lazım? Böyle olarak. ama karar Allah'a Biz ait. bilmiyoruz. E biz nasıl karar vereceğiz? Evet. Mesela e, Üsame adı yılan hani Kalbini, adamı hı. öldürüyor adamı. Evet. La ilahe illallah dediği halde öldürüyor. O onu canlı kurtarmak için demişti Ya Allah diyor. Efendimiz ne buyuruyor? Göğsünü mü yardım diyor? Evet. Ne biliyorsun niye söylediğini? Yani biz samimiyetsiz tavır yorumu yapabiliriz. Evet ama imanını yok sayacak tarzda bir samimiyet konuşamayız. Bu caiz değil. Dolayısıyla biz hastalığı konuşuruz, hasta hükmü vermeyiz. Veremeyiz. Yani korkuyorum dediğiniz Korkuyorum. Mesela bizim buradaki samimiyet değerlendirmemizden birilerinin çıkıp e, yargı kılıcını eline alıp iman küfür değerlendirmesi filan, yapması filancaları gibi. Filancaları samimiyetsiz buluyorum. Ramazan-ı Şerif'te tatile gittiler. Yüzdüler Ramazan-ı Şerif'te. Demek ki samimiyetsizler Müslüman değildirler. Yani bu dereceye indirilmeyecek şey konuşuyoruz biz. Evet. Yani biz buğdayın varlığını konuşmuyoruz. Ekmekteki tuzu, Belki suyu konuşuyoruz. kendimiz <gülüyor> açısından evet. değerlendirmek daha sağlıklı olur. Bir başkasını yargılamak Önce açısından değil. Önce zaten kendi samimiyetimi test etmeliyim. Evet, evet. Samimiyetimi test etmeliyim. Siz beni... Abi olarak test edebilirsiniz samimiyette. Yön verebilirsiniz. En bir maruf gereği bu. Ben size yani bu daha samimice şöyle olur diyebilirim. Yani ortada yalanın olmadığı, heilenin olmadığı, gıybet gibi, nemime gibi mümin seviyesinin çok altında olan şeylerin olmadığı bir kardeşlik ortamı... Bir İslam yaşayışı ortamından söz ediyoruz ve buna samimiyet diyoruz biz evet. bu samimiyette farklı farklıyız elbette yani mesela ben kendimden örnek kendim bildiklerimden örnek vereyim şimdi çok farklı insanlarla oturup kalkıyorum mesela daha dün bir arkadaşımız Batman'dan ziyaretime gelmiş yani dışarıdan seyredildiğinde ...o bir çay içilecek düzey bile yok... Evet. ...yani dış... ...puanlama itibarıyla ...o bana on dakikalığına geldi... ...ben bir saat salmadım onu... ...beraberliğinden mutluluk hissettim... Evet. ...dualar ettim, her duama... ...ben de size aynısını diyorum hocam... ...baktım ki çok güzel bir mümin... ...samimiyetimiz var... Evet. Ee, ...Allah-u Teala'nın razı olacağı iş... ...sonra dedim ki... <gülüyor> ...senin bir ricada bulunabilir miyim dedim... ...buyur dedi... ...bundan sonra sigara içmesen olur mu dedim. Evet. Çünkü sigaras üstünden çok fena rahatsız ediyor. Dedi ki... ...babam dedi evden kovdu beni sigara için dedi. Evet. Ama dedi eve gitmedim aylarca buna rağmen içtim. Peki dedi buraya en yakın çöplüğe atacağım bunu dedi. Allah bir daha bana tutturmasın onu tamam hocam dedi. Hmm. Ben mutlu oldum yani bir daha sarıldım. Evet. Bir daha kucaklaştık. Telefonumu verdim muhakkak İstanbul'a geldiğini uğra o bölgeye geldiğimde sana uğrayacağım dedim samimi bir mümin kardeşlik yaptık ama e, dudakları sararmış dişleri sararmış parmakları sararmış tütünden yani dış itibariyle samimiyet ölçseydim ben ona onunla oturmamam lazım o zaman bunu da değerlendirelim hocam yani dışarıdan yargılamak samimiyet yargılaması parmakları sarı diye yargılama mesela evet. yani tütünden dolayı Yargılama yanlış bir şey Yani allah Teala'nın cennetini Alacağı bir insana Velev haram işleyen birisi olsun Bizim iman Kadrosunun dışında biri gibi Muamele yapmamızda sıkıntı var e Çok basit bir örnek Bunun zıttını da hepimiz görüyoruz Çok güzel İslami görüntü var Fakat oğluna soruyorsun Babasını bir düşmanı Tarif eder gibi tarif ediyor Eşine soruyorsun Eşi müthiş bir reisle konuşuyor. Onun için ben e, latife olsun diye söylüyorum. Böyle bir şey yok dinimizde. Cenazelerde tanıyor tanımıyor nasıl bildiğiniz ölüyü soracak yerde hanımına sormak lazım. Abla nasıl <gülüyor> bildin bu adamı? Evet. <gülüyor> ya da kocasına sormak lazım. Abi bu adamı nasıl biliyordun diye. Allah için söyleyeceksin. Bir insan hanımından iyi kim tanıyabiliriz yani? Evet. Yani ne siyaset arkadaşı ne iş arkadaşı, Hanım kadar tanıyamaz kimse. Kocası kadar hiçbir kadını kimse tanıyamaz. Samimi bir şekilde eşlerimiz bize şahit ediyorsa biz samimiyiz demekti. Evet. Yani bunu tabi kalabalıkta iyiydi iyiydi deyip geçiştirebilir. Ama içinden ıı, içinden ne diyor? Yani asıl hedefimiz Musalla taşındayken Allah imandan ayırmasın. Eşlerimiz, çocuklarımız Rabbim şahidim ...babam senin kullarından bir kuldu... ...diyorsa ne mutlu bize ya. Yani. Evet. ...yani eşimiz o ağlamasız ama ...törenleri geçtikten sonra... ...hüsnü şehadet yapıyor mu bizimle ilgili? Evet... ...yani bu çok önemli bir nokta... ...o dıştan <gülüyor> şeye biraz daha açsak hocam... ...yani bu demin söylediniz ya... ...bunu bir küfür... E, ...damgası vurma... E, ...tehlikesinden korkuyorum... ...bir o, iki... ...dışarıdan değerlendirme... Yani dış görünüşüne bakıp bunun samimi veya Değilini değerlendirmek Yerine mesela içten Bakma şeyi Kulum ben hocam evet. Kul bıyığına bakarak adama iman puanı Veremez ya evet. Yani tipine bakıyorsun bu tipten iyi Müslüman olmaz diyemem ben Ben, evet. ben kulum Benim gözüm deri görüyor Tüy görüyor kıl görüyor evet. Tırnak görüyor benim gömlek görüyorum ben Kalbi Allah görüyor Evet Benimle oturdu şahıs derslerimi dinlemiş. Ta Batman'dan kalkmış Nurattin hocaya keşmiş olsun demeye gelmiş ya. <gülüyor> ne işim var burada dedim. Hiçbir işim yok dedi. Bir gün izin aldım geldim dedi. Allah Allah. Ya, i̇şçi bir adam bir gün izin aldı. Bu bir samimiyet göster. Olsa olsa istihbaratçıdır diyeceğim de. <gülüyor> yani ondan da istihbaratçı da olmaz. Evet. Yani bu samimiyeti gösteriyor. Ama bu mümini sigarasından dolayı atamazdım ben. Ya utta içeri girerken selamı tam benim istediğim gibi böyle ayn harfini patlatarak vermedi diye dışlayacak diyecek halim yok benim kulum ben kullar arası bir şeyi uluhiyet makamına ait bir puanlama ile değerlendiremeyiz biz. Evet, çok güzel. Benimki samimiyetsizlik bir defa zaten. Evet. Yani kulluk makamından sanki kullara hükmetme yetkisi verilmiş bir yetkili makama geçtiğimi hissettirmem samimiyetsizlik mesela bir hoca efendi talebelerine Kur'an öğretiyor ya bu muallim Kur'an'ın sahibi değilsin ki sen evet. kendisini Kur'an'ın sahibiymiş gibi sanki ona inmiş gibi göstermesi başka sen talebe ben hoca ikimiz de Allah'ın kuluyuz demesi Hayır, başka evet. samimiyet bu e bir şeyh efendi mesela ona gelmiş diz çökmüş birisine karşı yani parmaklarımın ucunda senin cennetin cehennemin gibi haşa bir tavır göstermesi bir rezalet. Beraber Allah'ın huzurunda umutla cenneti bekliyoruz yavrum. Gel sen şunu söyle ben de bunu söyleyeyim amin diyelim demesi samimiyet. Evet. Yani şeyhlik makamının da samimiyeti var. Riyası, kibri, fesadı, ucubu vesaire bir sürü rezillikleri var. Ucup'tan şundan bundan sıyrılıp, Fani bir kul olarak fani bir kulla beraber dertleşip Rabbimizin huzuruna gidiyoruz seviyesinde kalmak bambaşka bir şey. Evet. Yani ben sana Kur'an öğretiyorum. Senden dolayı değil Rabbimin emaneti olduğundan dolayı diyen Kur'an hocası olmak başka. Evet. Zekat verirken de bir samimiyet var üstad. Evet. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Verdiğinizi başa kalkmayın buyuruyor. Evet. Yani başa kalkacaksan. Tatlı bir söz söyle de yeter ki fakirin midesini Başak, evet. nasılsınız de o daha iyi para verip de bu Abi sene bak zekat verdik ha, kirayı ödersin artık deyip evet. adamı çoluk çocuğunun yanında mahcup etmek bambaşka bir şey. Zekat verirken o samimiyeti görüyoruz. Müslümanların bir düğününde o samimiyeti görüyoruz. Yani cenazede samimiyeti görüyoruz. Yani cenazede hiç tanımıyorsun sen. Adamı hayatta görmedin. İyi diye millet ağlıyor diye sen de ağlıyorsun orada. Bu, bu da bir samimiyetsizlik. Yalan bu. Kardeşler iyi diyor. İnşallah iyidir de. Düzeyi korumak evet. da. Yani Allahu Teala'ya karşı nasıl yalandan şahitlik yapıyorsun sen? Bu çok önemli. Ben trafikte kırmızı ışıkta durmak, 120 yazıyorsa 120'den fazla sürat yapmamak buradan alıyorum. Evlere götürüyorum. Evlerde müminler olarak çocuklarımıza karşı samimi olmak... ...çocuğu şımartmak samimiyetsizliktir mesela. Çünkü şımartmak çocuğun aleyhine olacak sonuçta. Yani sen çocuğu tahrip ediyorsun. Yetiştirmiyorsun ki çocuğu. Her dediğini yapıyorsun. Şöyle bir kıstas var mıdır hocam? Yani, <gülüyor> yani içimizde samimiyet şudur. Şu davranış samimidir. Şu değildir tarzında. İçimizde çözümleyeceğimiz bir şeyden söz etmek. E şöyle ya tabii 17 18 19 diye kurallar saymamız mümkün değil. Eee şeriat'a uygunluk ve insanilikten taviz vermemek. Bu iki şeyi yakaladık. mı? samimiyeti yakaladık demektir. İnsanca duruyorsun. Nesi babalık bir insanlık gerektiriyor. çocuğa merhamet gerektiriyor, şefkat gerektiriyor. Evlatlık Babaya saygı, hürmeti gerektiriyor. İnsanlık boyutu. Şeriat da bunlara kurallar koymuş zaten. Bu eğer el öpmeyi örf muteber sayıyorsa, da el öpmekte sakınca yok diyorsa babanın elini öpersin. Hayır başka bir yörede el öpülmüyor da alnından öp babanın diye bir örf varsa Arap Yarımadası'nda var mesela. Orada da onu yapıyorsun şeriat ona da bir şey demiyor zaten. Yani Müslümanın şeriatını temel esas alıp insani standartları, bu insanlık tabi toplum örfüne hakim olmayı kullanmayı samimiyet gerek ölçüsü olarak görüyoruz. Bunun dışında samimiyetle ilgili yüz temel madde yazı, yazmamız şu, mümkün değil. Şu nokta Allah ile ilişki samimiyette nereye oturur hocam? Yani o. Onu içimizde o kriterlerin neresine şey yapmamız? Allahla ilgili samimiyette şimdi yeni bir başlığa geçmiş olan paralarla başı evet. bu bu başlık samimiyeti genel olarak konuştuk evet. Allahla ilgili samimiyette birincisi yüzde yüz iman olacak kayıtsız şartsız iman olacak mesela geçen yani 2017 yılına aitti Siz de hatırlıyorsanız bir özel şirket. ...iman düzeyine Türkiye'de diye bir araştırma yapmıştı. Evet, evet. Mesela Allah'a inanıyor musun sorusu yüzde seksen buluyor diyelim. Ahirette hesap veriyor musun sorunca altmışlara düşüyor bu. Evet. Yani mesela şeriat istiyor musun sorusunda belki yirmilere düşüyor. E burada bir samimiyetsizlik var. Çünkü Allah'a inanıyorsun meleklerini hırpalıyorsun. Samimiyetsizlik mi bilgisizlik Bilgisizlikten mi özü bilgisizlik olabilir. Evet. Ama... Allah Teala kabul ediyor mu meleklere inanmayanın imanını? Evet. Sen kendini mümin kabul ettin kardeşim. Allah Teala sana mümin demedi ki. Çünkü ayet ne diyor? Cebrail'i kabul etmeyin yok diyor. Cebrail'in getirdiği Kur'an'ı kabul edeceksin. Cebrail'le iletişim kurmuş peygamberi kabul edeceksin. Ya iman bir bütün. Evet. Tartışmasız bütün olarak inanırsan samimi mümin olursun. Öbür türlü sosyal mümin olursun. Yani herkes Müslüman bu ülkede biz de Müslümanız. Yani bu bu seviyesiz bir Müslümanlık. Bunu da allah Teala kabul etmiyor zaten. İki, samimiliğin gereği madem iman ettin, teslim oldun emirlerine itaat edeceksin Allah'ın. Yani hem iman ediyorsun yani imanı duygu dünyasında bırakıp eylem dünyasına yansıtmadığın zaman samimiyetsizliktir bu. Yani Kabe'yi kutsal kabul edip namaz için ona dönmemek ne kadar olabilir kabul edilebilir bir şeyse o zaman Müslümanım deyip Allah'a iman ediyorum deyip bildiğini yapan biri olmak. Yasaklarını Allah-u Teala'nın yok kabul etmek çok ters olur. Bunu şöyle kabul edelim yani bir insan eşini çok sevdiğini söylüyor ama eşini de hırpalıyor. Bu ne sevgi böyle yani bu, bu bunu sevgi demek bir defa istihza konusudur yani alay etmek için seni seviyorum denir o zaman. Allah'a imanda samimiyet emirlerine itaat etmek yasaklarından uzak durmaktır. Bir de özellikle ruh dünyamız açısından asırların hiçbir zaman eskitemediği çok mühim bir başlık o da nedir? Riya olmayacak. Allah'la ilişkilerde riya olmayacak yani kul ve Allah üçüncü kişiler devreye Şeyi girmeyecek var acaba yani siz bunları anlatırken onu düşündüm acaba insanlarımız Allah ile hukukumuzun yani muhtevasını yeterince bilmiyor olabilirler mi yani şimdi Allah'a iman dediğimizde neyi kapsıyor ahirete iman dediğimizde neyi kapsıyor Bilmiyor. Sanki bir toplumun bir kesiminin e, bu bilgiden de öncelikle mahrum olduğunu. Hani samimiyet daha sonraki hani bilen insanın değil mi? Bilen insanın sanki borcudur, yapması gerekendir. Bilmeyen insan önce bilgiyi kazanmak gibi bir şey. Nasıl dersiniz? Doğru ama Hı. yani... İsteyene bilgi veriyorlar. Yani evet. nedir bu benim inandığım Allah diye merak etmedikçe kim ona ne öğretebilir? Evet. Yani samimiyet o zaman arayıp bulmak işte. Hmm, o, o zaman samimiyet. Din, dinde samimiyet. Yani din, ya, madem Allah'a iman ediyorum bir şey gerekiyordur muhakkak niye düşünmüyor insan? Evet. Yani bu, nedir bunun faturası ya? İnan dediler inandık. Mesela Jüpiter diye bir şey var gökyüzünde bir yıldız var. Ben hiç merak et. Hayatım hiç merak etmedim. Nerede durur bu Jüpiter? Haritası nasıldır filan. Paran hani Jüpiter varsa var. Şimdi Allah var deyince böyle mi kabul edecek insan? Yani Jüpiter beni ilgilendirmiyor. Jüpiter'in varlığı gibi bir varlık değil benim Haşa, için. Öyle Allah Teala'nın var. Varlığı. Rabbim diyorum. Evet. Rabbim benim diyorum. Beni yarattı diyorum. Beni boşuna yaratmadı diyorum. Beni hesaba çekecek yarın diyorum. Hem bunları biliyorum çünkü Allah buna deniyor. Evet. Hem de bunlar nasıl olacak hiç merak etmiyorum. Ve cuma namazına gidiyorum mesela. E cuma namazından önce 20 dakika orada bir konuşma yapılıyor. E niye merak edip gitmiyorum da caminin bahçesinde oturuyorum ben. Yani camide bir şey söyleniyor. E burada bir samimiyetsizlik aramamakla ortaya çıkıyor yani. Var mı şu dünyada bir şey sen peşinden gitmiyorsun da o senin peşinde gidiyor. Şeytandır o sadece. <gülüyor> sen onun peşinden gitmesen de o senin peşinden geliyor. Gelmeyi İ... takmak için. İyinin peşinden gidilir. Evet. Değerlinin peşinden koşulur gidilmez bile. Yani madem Allah'a iman ediyorum. Bu imanım da samimi isem sonuçlarını merak etmeliyim. Yapamayabilirim bak her şeyi. Yani ahirete iman ediyorsam. De, nedir bu ahiret bilmeliyim ne, evet, değil mi? Bana burada ne yüklüyor o değil mi? Bir şey yüklemeden niye iman etmen gerekiyor ki ahirete? E, evet, evet. Mesela melekleri iman etmeyi düşünmesi gerekmiyor mu bir insanın? Ya bu meleklere gördüğüm yok, tuttuğum yok, çay içtiğimiz yok beraber. Niye Allah inanın diyor ki meleklere? Düşünmek gerekmiyor mu? Gerekmiyor İnsanlar neler düşünüyorlar ya? Neler düşünüyorlar da? ...bu kadar önemli bir şey... ...ya hayatında kimsenin melek gördüğü yok... ...inanmasan cennete giremiyorsun ama... Evet. ...görmediğim şeye... ...neye inanıyorum ben... ...bunun bir etkisi yok mu hayatımda... ...insan bir mesela... ...ben... ...şu anda sadece internet üzerinde... ...yazılı olan elli binden fazla cevabım var... ...ama... ...bu soruyu bana soranı hatırlamıyorum... ...yani evet. yazılı cevap da yazısız cevaplarım da... ...on binlerce soruya cevap verdim... ...elhamdülillah... Yani bunu samimi bir şekilde... Şeyler, ...deistler soruyor. Hmm. Tabii böyle soruları soruyorlar. Soru sırıtıyor zaten yani. İnanıyorsak bu saflık değil mi diyor. Onun hmm. yerine başka bir eylem yapamaz mıyız biz diyor. Hmm. Belli ki... ...kışkırtıcı Peki, bir... Onu, ...onu konuşmuyorum ama... E, ...samimi bir şekilde... ya ...bu meleklere inandım ne oldu... ...inanmasam ne olurdu... ...merak etmem gerekiyor benim... Yani ...bu kadar basit İmanını bahsetti. pekiştirmek için. Tabii yani... Mesela ben size Allah sorayım. benden inanın inanmanı istiyor. Meleklere inanmasak ne olur mesela? Evet. Ne kalkmış olur devreden? Evet. Peygamberler kalkmış oluyor. Yani, Kur'an kalkmış tabii, oluyor. onlarla şey oluyor. Günlük muhasebe kalkmış oluyor. Evet. Belki şöyle şu cevabı peşin veririm. Yani Allah meleklerim var diyor e, ve inanmamı istiyor. Yani benim Allah'a imanımın bir uzantısı olarak tamam. bu bu bir izah ama bir ama bu, de mantığına bakabilirim doğru ahiret inancını kaldırıyorsun melekleri kaldırıyorsun evet. çünkü ahirette meleklerin tuttuğu tutanaklar, tutanaklar getirilecek tutanaklar kaldırdın mı melekleri yok kabul ettin evet. mi evet. zaten ne yaparsam bu basana kameraya evet. yakalanmadık sürece her şeyi yapıyorsun o zaman evet. kırmızı ışıktan da geçersin beyaz ışıktan da geçer evet. o zaman geçemeyeceğin ışık yok senin niye evet. Çünkü radar yok orada. Evet. Melek olduğu zaman hiçbir ışıktan geçemiyorsun bile. Evet. Hiçbir ışıktan geçemiyorsun. Yani en basit örneği... ...yani allah Teala ısrarla düşünmemizi emrediyor. Bir miktar düşünmek zorunda insan. Bu düşüncemiz de samimiyettir. Emri bil maruf yapıyoruz mesela değil mi? Samimiyetimizden kaynaklanıyor bu. Neden? Allah Azze ve Celle kardeş olun buyuruyor. E ben cehenneme girmemeye çalışırken... Bu Müslüman mesela alkol kullanarak cehenneme girecek bir iş yapıyor. yani münker yapın Allah buyuruyor. Yani emr bil maruf hani bir başkasını yargılamak için yapıldığında Değil. başka bir şey oluyor. O bu devletin görevi. Ee, İslam devletinin görevi. Ama bu kardeşim de yanlış yapmasın. Yolu cehenneme çıkmasın. Aman, aman cehennemden bir kişi kurtulmasın. Çamura batmasın diye bir hassasiyetle yaptığınızda samimi bir iş durumuna düşüyor evet. Buradaki samimiyet peygambere imanda da var üstadım. Evet. Ben peygambere samimi bir şekilde inanıyorsam onun sakal emri bana daha bir ağır gelmiyor o zaman. Evet. Ben hep örnek veriyorum. İnşallah hanım kardeşlerimiz de dua ediyorlardır bana diye umuyorum. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem kadın dövmeyi yasaklamıyor alenen. Dövene şu kadar da ben vururum buyurmuyor. Evet. Ne diyor ama? Ben kadın dövmüyorum diyor. Kıyamet günü cennette yanımda olmak isteyenler de. Nokta nokta. Evet. Dövmesinler diyor. Senin Kanun, hayırlılarınız. Kanuni boyut getirmiyor. Evet. Ne getiriyor? Peygamber'e Peygamber. samimiyetle bağlantıyı test malzemesi getiriyor. Evet. Belki deseydi ki. Misal yani böyle bir şey yok. Kadına bir sopa vurana 80 de ben vuracağım. Evet. Vallahi... Vallahi çok daha hafifti bu. Dört evet. sopa vurduysan dört çapı seksen... ...yüz altmış sopamı yer keyfime bakarım. İntikamımı da almış olurum derdi kurtulur da adam. Öbüründe mesafe koyuyor değil mi? Allah! Mesafe koyuyor. Ne, ne ağır şey yüz seksen üç yüz altmış sopadan daha tehlikeli bir şey söylüyor. Ben kadın dövmüyorum diyor. Evet. Bana yakın olmak isteyenler kıyamet günü uyacaklar bana diyor. Evet. Evet. Namazın farzı gibi bunu ilan etmiyor. Bir samimiyet ölçeği koyuyor ortaya. Hangi samimiyet? Madem peygamber senin canın, sevdan sallallahu aleyhi ve sellem derken böyle kalbin... İçin coşuyor. ...coşuyorsun. İşte onun doğum gününde tatlılar yediriyorsun. Kabri şerifini ziyaret ederken az kalsın bayılacaktım orada tansiyonu yükseldi diye hissediyorsunsa... Şeytanın seni en riskli yakaladığı yerde kadın daya hak etti diye sana söylettirdiği yerde şeytanın sen ama Resulullah'la kıyamet günü beraber olma sevdam uğruna. ayrı düşmek var. Allah. O zaman var ya üstad bu sevdada samimi olan boynunu uzatıp vur be kadın sen vur bari der. Yani bu buna götürür mümini. Evet. Ama. Çok önemli. İnşallah anlaşılmıştır örneğimiz. Burada Efendimiz Allah aleyhi ve kanun da koyabilirdi. Evet. Değil mi? Mahkeme kararı olmadan kadına bir tokat vurana Ömer sekiz tokat vuracak dese kim ne de diyecekti? Evet. Yaptı yani başka konularda yaptı mesela şunu yapan nükmü dedi. Evet. A, B, C bir sürü örneği var bunun. Ama aile içinde muhtemel vuku çok yüksek olan hukuku çok yüksek olan, yani olabilme ihtimali çok yüksek olan bir konuyu devlet Hı. cezasına bağlamadı da Kendi yürek sevdasına bağladı. Dağır, dağır. Aradaki samimiyete benim hatırıma kimse dokunmasın dedi. Ya, evet. o hanım kızlara ben diyorum ki ya ne belasınız başımızda siz ya. <gülüyor> peygamber sevdasıyla kilitledi bizi. Evet. Samimi isek eğer. Evet, biz dağır. peygamber sevdasında aleyhissalatü vesselam samimi isek benim hatırımı bilen dokunmasın dedi. Dokunmasın. Bu, bundan büyük bir kanun olur mu ya? Ama müeyyidesi yok. Yani devlet nezdinde anayasaya işlenmemiş. Kur'an ayetinde hükmü şu kadardır. Böyle dememiş sevdayı ortaya koymuş. Buna da bir samimiyet dedik işte bu evet. konuşmamızda. Samimiyeti ortaya koymuş. Bu samimiyeti biz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde mesela kadın konusunda şimdi uyarladık. O filan sünnetime uyunda da budur. Mesela ehli beyti konusunda bir samimiyet meselesidir bu. Tabii. Yani ehli beyti, İ İslam'ın altı şartı arasında ehli beyti sevmek diye bir şart zikredilmiyor. Evet. Ee, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de ehli beyti sevmeyen Ebu Cehil'le beraberdir diye bir ayet duydunuz mu siz? Yok o da yok. Evet, öyle Ama şey Müslüman'a bunu söylemeye bile gerek yok yani. Evet. Söylemeye bile gerek yok. Evet İsa Aleyhisselam'a yaptığı gibi Hristiyanların ehli beyti put yapmakta yok bizde. Evet. O, o zaten peygambere de yasak. Abduhu ve Resulü diye iman. Peygamberi Hı de öyle yapamazsın. Peygamberi de ilahlaştıramıyorsun zaten. Hristiyanlar ne buyuruyor? Hristiyanların İsa'ya yaptığı gibi bana aşırı bir sevgi beslemeyin. İstemeyin. Beni ilahlaştırmayın buyuruyor. Evet. O, o zaten yok ama Müslüman'a ya ehli beyti sev. Çok iyi olur denir mi ya bunu demek bile seviyesizliktir. Fazlalık evet. Yani Hüseyin radıyallahu anh'ı sever misin bir Müslümana sorulur mu ya? Evet. Hasan'ı seviyor musun bir Müslümana sorulur mu? Fatıma annemi seviyor muyum? Bunu, bunu soran aklı yoktur ya. Müslümana evet. sorulur mu bu neden? Bir, bir peygamber sevgimin samimiyetidir bu benim. Hakikaten işte mesela Anadolu'da insanlarımızda. Öyle bir sanki Hazreti Hasan Hüseyin dedin mi, Hazreti Fatıma dedin mi böyle insanların hani içinin yağı erir derler ya hocam. Ama aynı. bu imandan kaynaklı evet. samimiyet bu işte. E, samimiyet usta. bu. Yani. Hatta nice insanlar görmüştünüzdür Hasan ve Hüseyin aynı anda ismi verilmişti. Evet Hasan Hüseyin diye. <gülüyor> <Yani, bir, gülüyor> ya da ailenin iki çocuğuna da verilmişti ya da. O neyse de, hadi o bir neyse Bir kişiye, bir çocuğa bir Hasan Hüseyin. Hasan deniyor. Hüseyin var. Duyunuyor. Yani, ben şunu rastladım. Abisinin adı Hasan Hüseyin, kardeşinin adı Hüseyin Hasan. Yani ...buna burada nasıl Allah Allah. Yani bu evet. işte bir samimiyet. Evet. Samimiyet. Evet. Yani ki doymuyor. ...Rasulullah Efendimizin bir yakınına böyle yakın olmaya doymuyor. Doyulur mu? Evet. Doyulur. Şunu... Rahmet, <gülüyor> doyulur mu? Evet. Mesela ben şunu Annem rahmet. Doyulur mu Muhammed'e diye ilahi okurdu hocam. <gülüyor> Allah diye. rahmet eylesin... Bir örnek çok eski derslerimizden birinde konuşmuştuk üstad... Birisi hanımıyla evinde oturuyor. Evet. Tabi'nin ee, Kapı çalınıyor. Adam iniyor zat kapıdan. Adını bile hatırlamıyorum. Ee, dilenci diyor ki Allah için bir şeyler ver bana diyor. Yok hiçbir şeyim diyor. Bekle o zaman diyor. Hanımını çağırıyor. Hanım üstünde elbiseleri al aşağı in diyor. Kadın da alıyor elbiselerini. Dışarı çıkıyor. Adama diyor ki buyur diyor. Ben yiyecek bir şeyler istedim diyor. Yok buyur diyor. Sen öyle bir isim kullandın ki diyor. Şu dünyadaki her şeyimi vermek zorundayım ben diyor. Allah için bir şey istedin. Varlığım benim bu ev mutfağındaki malzemedir diyor. Artık bu ev bana helal değilsen Allah için istedim bunu diyor. Yani evi bırakıyor. Bırakıyor evi hanımıyla alıp Abi, gidiyor. Evet. Ya bu hikaye bile olsa tatlı bir şey. Kaldı değil ki tabiine evet. ait bir menkıbe ya. Evet. Hocam samimiyet bu değil mi yani Böyle işte. bir hikaye... Oluşması bile bizim ruh iklimimizi gösterir. Tültürümüzü evet. Diyelim bu hadis değil. Doğru. Evet, doğru. Belki de bu zatın yaptığı doğru da değil. Evet. Fıkıh kuralı açısından. Evet. Ama samimiyetini ölçtüğün zaman yüz rakamıyla oynuyorsun. Yani o hanım ya bey ne yapıyorsun ev bırakılır mı? falan diyebilir. Öyle yani. bir adamın hanımı der mi onu <gülüyor> Hayır yani e, aynı ruh iklimini bulamadan diyebilir. Dese de haksız değil ama o, o ruh ayrı bir şey değil mi o ruh kıvamı? İşte madem Allah için dedin, dedin Allah için dedin şu dünyada bir evim var benim. Bu ev senin. Demek ki adamın plazası olsa onu verecekti. Evet. Plazası olsa onu verecekti. <gülüyor> Bu evet. ne örneklendiriyoruz Samimiyet Allah'a imanda samimiyet Verirken ortaya çıkıyor evet. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Sizden birisi Allah rızası için Bir şey istediği zaman aman dikkat edin Geri çevirmeyin diyor hatırı evet. kırılır Allah'ın haşa böyle Allah. Bilerek yapmaz mümin ama Mesela Bir gün bir Kardeşimiz dedi ki hocam ben bugün bir hata ettim Ne yapacağımı bilmiyorum dedi ne ettin dedim. Annesi benim delikanlıyı şikayet etti dedi. Baktım ki dayaksız olmayacak bu iş. Kardeşlerinin yanında gel lan buraya dedim dedi. Kaldırdım elimi tam vuracağım zaman Allah'ını seviyorsan bırak beni baba dedi. Allah. Kardeşlerimin yanında dövme ne olursun dedi. Ondan sonra iyice bir dövdüm. Öyle dediği için bir daha vurdum dedi. Allah Allah. Anneni üzerken hiç Allah aklına geliyor muydu dedim ya. dedim. Çocuk demiş ki 13 yaşında Baba demiş Ben Allah'ın hatırını istedim tutmadın Sen sıkışınca ne diyeceksin Allah'a bakalım O kimin hatırına seni bırakacak demiş Hocam yırkılmış adam Dediğim ki o çocuk Yani o kardeşimizin e, Muzdarip tabii ağlıyor böyle konuşurken Beni vurdu Allah'la vurdu beni dedi Şeytan kandırdı beni hocam dedi ...dedim sana bir soru... ...o arada hanımı da dövdün mü dedim... ...sebep oldu diye az kalsın onu da girişecektim dedi... ...sana geldim dedi... ...iyi kurtulmuşsun dedim... ...yani bir veballe... ...bir kere bundan istiğfar et dedim... ...çünkü Efendimiz sallallahu selam ve ...Allah'la size sığınanı kırmayın diyor... ...yani Allah için yapma diyor ya... ...artık bu bir... ...bu, bu samimiyet meselesi işte... ...bu bir reflekse dönüşmesi lazım... ...dönüşmesi lazım ama... İşte bizde o kadar demode olma var ki... Değil yani, ...duramıyoruz değil mi? Cuma günü cami kapısında Allah rızası için cennet olasın filan böyle... ...onlar duya duya suistimaller değersiz hale getiriyor... Hı -hı. ...en mukaddes kavramları bile. Bunu çürütmemek lazım. Yani insanların yoğun yemin yapması bile çok büyük sıkıntı. Yoğun yemin bile sonunda yemini de... E, geçerliliği, bağlayıcılığı etkisi düşük hale getiriyor. Evet. Yani bu da önemli. O zaten ben e, tövbe istiğfar etmesini söyledim. Bir miktar sadaka ver dedim Sonra da dedim çocuğu al özel bir yere götür dedim. Ona bir ikramda bulun. Sevdiği şeyi yap. Sonra dedi ki ben onurunu düzelteceğim senin oğlum. Merak etme dedim. Nasıl yapacağım peki dedi. Dedim aileyi toplayacaksın bir iki gün sonra. Çocuğa yaşından büyük bir şey teklif edeceksin dedim. Ne yapacağım dedi. Mesela bu sene nereye tatile gideceğimizi sen kararlaştır oğlum filan diyeceksin dedim. O işte çocuğun derdi kardeşlerimin yanında beni dövme baba demiş. Hmm. Ya yani çocuk dayak hak ettiğine inanıyor da <gülüyor> evet. kardeşlerinin yanında dayak istemiyor. Bir çocuk için de en zor bir şey evet, tabii. Evet. Onurunun kırılması. Yani falan. sen onu dedim böyle bu senenin tatil planını sen yap filan de dedim. O ondan çok hoşlanır dedi. Ha işte böyle dedim. ...çok mutlu olur dedim... ...unutur bu yarayı dedim... ...böyle yapmazsan... ...mezarının başında bile hatırlar bunu seni... ...şeytan bırakmaz onu... ...senin kardeşinin yanında rezil... ...kardeşi de tabi babam seni ne güzel dövmüştü... o olmuştu diyecek <gülüyor> on sene sonra... Evet. ...şeytanın malzemesi çok... ...biz o malzemeleri artırmamamız lazım... ...inşallah öyle yapmıştır o kardeşimiz... ...burada... ...bu kardeşimizden aldığımız örnek... ...o çocuğun sözü onun... ...Allah için elini kaldırmama testiydi... ...bir samimiyet testiydi evet, işte bu. Evet. Bunu yapabilmeli. Yani bir örnek daha vereceğim... Ee, ...bunu ne kadar olacağını bilmiyorum ama... ...ben ben söyleyeyim... ...hani derlerle de ben konuştum kaçtım... ...ben konuşup kaçacağım. <gülüyor> mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Selam. ...iftarda az yiyin, sahurda çok yiyin diyor. Evet. Şimdi Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor mesela. Evet. Bu bir samimiyet meselesi işte... ...günah değil ama iftarda çok yemek... Ya haram değil. Ama peygamber terbiyesinde aleyhissalatü vesselam. Onun ümmetine nasihatlerinde biz sahura kalkarız diyor mesela. Şimdi çok önemli bak. Evet. Bizim eyle kitabın orucuyla farkımız biz sahura kalkarız diyor. Sahur özentisi var efendimizde. Sallallahu aleyhi Sahuru hep öne çıkarıyor. Evet. Bu bir iki hadiste de değil. Mesela ne buyuruyor? Sahur yemeğiyle bereket gelir diyor. Biz ne yaptık üstad? İftarda bereket arıyoruz fakir kadar iftar vererek. İftar ziyafetini, sahur ziyafetine çevirmek uç bir örnek olsun diye söylüyorum. Bir samimiyet meselesidir. Evet. Farz vacip değil ama. Evet. Böyle yapmayanın orucu olmaz. Haşa. Böyle bir kural yok ortada. Yani bir bu genelde belki şöyle izah edilebilir bizde. Bu bir kültür meselesi. Yani biz bizim kültürümüzde iftar öne çıktı. Sahur Falan Ama siz diyorsunuz ki Peygamber aleyhissalatü Vesselam'la hukukumuzda, Madem böyle bir şey istiyor Hukukumuzda Onun bu şeyini dikkate alsak Mesela o bir samimiyet Noktasında bir ileri kademe şefaat olur Şefaat ya Resulallah demeye gerek kalmadan Şefaat, şefaat olacaktı evet, bu işte evet, Zaten evet. o evet. Buyursaydı ki akşam 3 hurmadan Fazla yiyenin orucu olmaz yiyecek miydik? Kural yani? olurdu bu Biz yiyecek miydik evet, o zaman onu Evet Sahurda muhakkak iki tas çorba içeceksin dese oruç gündüz yemiyoruz. savurumu mu kaçırırdık? Evet. Serbest bırakıyor sevgisini ortaya koyuyor. Evet, evet. Kulağımızın nerede olduğunu ölçüyor. Evet. Tıpkı kadınlarla ilgili buyurduğu sözlerde olduğu gibi. Bir şeyden buradan yola çıkarak hocam bir samimiyet eğitiminden mesela kendi kendimize yönelik bir samimiyet eğitiminden söz etmek mümkün mü nasıl yapılabilir Vallahi benim kanaatim samimiyet eğitimi denen şey tasavvuftur. Evet. Tasavvuf bunun tarih boyunca yazılmış en büyük destanıdır. Ama tasavvuf da holdingi kastetmiyorum. Evet. İnsanların duygularını sömürmeyi kastetmiyorum. Yani Neden tasavvuf? tasavvuf diye sorayım o zaman Yani tasavvuf ne yapar ki İnsanın içinde bir samimiyet Çünkü tasavvuf, Yükselmesi meydana gelir Kalp dünyasına ince ayarlar Yapmaktır evet, ince ayarlar. Evet. Bu ince ayarları fıkıh yapmıyor evet. Vazifesi değil zaten Kelam ilmi yapmıyor Tefsir ilmi Hiç yapmaz Tefsir ilmi üstelik o rivayet bu rivayet Derken yani Konuyu dağıtırsın Tasavvufun özü budur yani insanları putlaştırmadan, şeyhlik vesaire makamları putlaştırmadan ana eksen etrafında çalıştığı zaman tasavvuf ince ayar mesleğidir. Ben şöyle bir benzetme yapayım. Bir apartmanın ilk inşaat halindeki görüntüsünü kadınlar görse oturmazlar o evde bir daha. Evet. Burası temizlenmez daha diye. <gülüyor> Boyacılar ne yapıyor oturulur hale getiriyorlar evi. Evet. Sasavu İslam binamızın boyası badanasıdır. Şirin hale, oturulur hale getiriyor. Kalbimizi imar ediyor. Bu imar, bu ince ayar, İhya Ülümüddin okunduğunda ortaya çıkıyor mesela. Evet. Defaatlarca İhya Ülümüddini gündeme getirdik o mesela. Belki ayrıştırıyor, değil mi hocam? Yani kalp şunlar olursa, e, şu olur diye bütün kalbi alanı tahlil ediyor. Tabii şimdi. Mesela fıkı namaz kılmayı öğretiyor bize abdestinden selama kadar öğretiyor tasavvuf geliyor namazda Allah ile beraber olmayı dünyayı dışarıda bırakmayı öğretiyor namaz aslında Allah ile beraber olmak için bir eylemdi evet, evet. bunu da ince ayar bölümünde yapabiliriz o, o açıdan daha önce de konuşmuştuk hatırlıyorsanız insanlık ya da Müslüman insanlığı Bugünkü kadar tasavufa muhtaç olmamıştır hiç. Çünkü maddi çılgınlık tuğyan oluştu dünyada. Yani ilk defa insanlık gıda fazlalığından zehirleniyor. Evet. Yani doktorların adı yemek engelcilerine çıktı. <gülüyor> yani biz espri yaparken mesela hazır doktor yokken rahat yiyelim falan diyoruz. Savallılar, evet. doktorlar. Hiçbir muayeneye gerek kalmadan Önce bir periz tavsiye ediyorlar evet. Yani insanlık yemekten Çatlayacak hale geldi evet. İnsanlık tenezzül edip Ayağını ayağının üstünden indirmeden yemeğini telefonla Sinyalle Dijital dünyadan yemek sipariş veriyor Yani neredeyse göklerden Bıldırcın eti isteyecek insanlık Bu hale geldi Yani bu azgınlık Düzeyine gelmiş Bolluk ancak bu ince ayarla, tasavvufun incelikleriyle helak olmaktan kurtarabilir insanı. Yoksa mesela şöyle bir örnek vereceğim inşallah iyi anlatabilirim. Yani İslam'ın zahiri hükümleri, tasavvufun dışında kalan hükümleri insanların kendilerini uyarlayabileceği şeylerdir. Namazın mesela sünnetlerini kılmadan kaçabilir, i̇şte kısa zammı müsürü okursun filan vesaire... Yani fıkıh kitapları evet. Dedin mi tamam diyor kıraat Evet Tasavvuf ne diyor ne yapıyorsun sen diyor Şöyle bir sayfa Kur'an oku namazında diyor Evet İnce ayar dediğimiz bu Namaza doy diyor mesela Yani Allah ile buluşmaktan bu, nere bıraktın gidiyorsun ya? Diyor, hazır buluşmuşsun diyor evet. Bizi göklere doğru yükselten bir hareket bu Şimdi bir bahsızlığımız var Ehil olan olmayan Herkes yetkili yetkisiz tasavvufta iş yapmaya kalktığı için dışarıdan seyredenler aa bu bir sömürü işte İslam'da böyle bir şey yok diye abur cubur söz söylüyorlar. Öyle değil bunun aslına bakmak lazım aslı böyle değil ki. Mesela bir tasavvuf erbabı kalkıyor tasavvuftan olduğu söylenen biri şeriat başka hakikat başka e, bu sözü söyleyen adama bakıp da tasavvufa ne karar veririm? E, ...ilk bu işi oluşturanlar... ...Fudayil bin Niyatlar, o de, büyük isimler... ...Hasan Basri'ler... Evet. ...böyle bir ayrım yaptılar mı hiç? Hiç Onların ağzından böyle bir şey çıktı mı? Bunlar sonraki felsefe hastalıkları... E ...Allah'ın dininin kabuğu, özü... ...portakalın suyu, tortusu diye bir şey... portakalda olur... ...dinde böyle şeyler olmaz. Evet. E, öz manadaki tasavvufa... ...bugün insanlık, Müslümanlık... ...çok fazla muhtaç. O Fudayil bin Niyatların... Hasan Basri'lerin, Cüneyt Bağdadi'lerin Abdülkadir'lerin oluşturduğu o ruh haline çok muhtacız. Aksi takdirde orucun işte iftarıyla sahuru arasındaki ayrımı yapamayız biz. Evet. Çünkü ziyafet gücümüz, şov arzumuz oruca da bu sefer galip geliyor. Evet çok enteresan. Burada da samimiyet ortaya çıkıyor. Tasavvufu bize sunanların da kendi içinde bir samimiyetleri ortaya çıkıyor bu sefer. Niye sunuyorlar bunu bize? Evet. Yani hem tasavvuf sunuyorsun. Mesela doktor kendi sigara içiyor. Dahiliye doktoru diyelim. Yanındakine de sigara içme diyor. E bu çelişkiyi yapar gibi bir şey yapmadığı zaman e, bu dönem tasavvuf dönemidir. Evet. Hocam teşekkür tamam. ederiz. Böyle bitiyoruz demeden bitirdik süreyi Allah razı olsun Amin. değerli dinleyiciler e, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık bendeniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla din ve samimiyeti konuştuk inşallah samimi kalplere sahip oluruz hayatımız o samimiyet içerisinde tamamlanır tamamlanır ve Rabbimizin huzuruna çıkarız. Allah'a emanet Allah. olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.